アラハンダ z Allah kime hidayet ederse onu s a ェ t ンダ a c a k yoktur. Kimi de s a ィ t ı r m ı ş s a ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı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 Getirmeye nasib etsin, cennette cemali görenlerden eylesin. Rabbin hepimizden razı olsun ve cennetine girdirsin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın, bizleri eşimizi ve neslimizi tevhid yolundan ayırmasın. Ne sürdünüz lan demi? Ne güzel kokuydu.、Hmm. Kim sürdü? Neydi o? Nerede bana türelime git? Kardeşlerim dün kalple alakalı tevhidi sohbet yapmıştık. Bugün bu sohbete biraz daha değişik olarak devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz kalp iki üç dersler üzerinde durmaya çalışıyorum. Vücudun hükümdarıdır, beynidir, emir veren mekanizmasıdır. Eğer hükümdar güçlü ise Kuvvetliyse vücudun her azasına emrini ne yapabilir, yerine getirebilir, hükmü geçerli olur. Eğer hükümdar zayıfsa organlara hükmü ne yapmaz, geçmez. İşte bugün zayıflığının üzerinde durmaya çalışacağız biraz. Geçen dünkü derste. güçlülüğünün üzerinde durmuştuk. Kalp dedik hidayet yeridir. Kalp ibadet yeridir. Kalp taat yeridir. Kalp huşu yeridir. Kalp ihlas yeridir. Ama bu kalp bazen de öyle olur ki bozulduğu zaman kalp şüphe yeridir. Nifak yeridir. Münafıklık yeridir. Kafirlik yeridir. Bozulduğunda tersinde de ne yapar? Bu şekilde gider kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayrımasın. Bakın Allah Azze ve Celle işte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Umurum ki Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar işlerinde gizledikleri şeye. nifaka pişman olunlar diyor. Burada demek ki kalp ne yeriymiş? Pişmanlık yeri, nifak yeriymiş. Allah her türlü nifaktan sizleri geri buyursun kardeşlerim. Çünkü birçok sohbette şu ayetin üzerinde çok duruyorum. İnşallah ezberlemişsinizdir, öğrenmişsinizdir, kapılarınızın arkasına yazmışsınızdır. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fısıkı, isyanı tiksin dedi. Bunun tek olduğu yer burası kardeşlerim. İmanı sevdi mi? Bütün boyunca sevecek. Buraya başka hiçbir şeyi ne atmayacak, sokmayacak. Eğer imanı sevip de küfrü sokuyorsa, fısıkı sokuyorsa, isyanı sokuyorsa, o zaman şeytanı seviyor, Allah'a ne yapıyor haşa? Boz ediyor manasında.、Evet. Kardeşlerim. Kalbi hasta eden şekdir, şüpedir. Çünkü ilim varsa ne vardır? Yakinlik söz konudur. Yani şek ve şüphe ne yapar? Gider. İlim yoksa bu sefer ne gelir? Şüphe gelir. Şüphe de kalbi hasta eder. Sağlıklı ne yapamaz kal? Düşünemez. Sağlıklı düşünemeyen kal bu sefer korkaktır. Doğru kararlar ne yapamaz? <gülüyor> veremez. Gaflete düşer. Hayra doğru adım atamaz. Namaz mı kılacak? Şeytan ona gelir vesvese ver, az daha otur. Sonra otur, şöyle namazı geçirir. Veyahut namaz ona kalktı. Bak falan seni izliyorlar. Şöyle ya böyle ya. Namazını ona doğru ne yapar? Güzelleştirir. Hayır yapmayacak mı? Millet mi var? Bak milletin içindesin. Hayır yap. Ona ne kadar hayır sever desinler. Yani şeytanın oyuncağı haline ne yapabilir? Gelebilir. Allah bizleri affetsin. Her türlü şüpheden bizleri bırak kılsın. Şüphenin gidebilmesi için Müslüman'ın ilim etmesi gerekir. İlim olmadan şüphe diye ne yapmaz? Bir şey gitmez. Şeytan her taraftan yaklaşacak. Nasıl yaklaşacak? Sağdan, soldan, önden, arkadan, Bugün bakın Allah'ı inkar eden insanlar yok mu? Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanlar yok mu? Yani her şeyi neredeyse inkar edecekler. Bunlara bu vesveseyi, bu şüpheyi veren kim? İblis ama Müslüman ne yapıyor? Dinini ihmal ettiği için, fıtratını bozan hallere gittiği için ve Allah Azze ve Celle ancak Allah'a ahiret gününe iman etmeyen Ve kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler diyor. Bu da cihadla alakalı bir ayet ki cihad da çıkmaya ne yapıyor diyor. Onlar korkuyorlardı. Hatta onların gözlerine baksan gözlerinin korkudan sarardığını görürsün diyor. Hatta kendilerine taraftar bulabilmek için ne yapıyorlar? Niye size yani savaş emredildi ki oturun yerinize. Muhammed sizi öldürmek istiyor derler diyor. Allah Azze ve Celle devam eden ayetlere gidip baktığınızda onlar diyor savaşa çıksa o şüphe ehli yani o münafıkları kastediyor muhakkak diyor orada onlara kulak veren birileri de ne yapar? Çıkar demişler. Hatta bir seferdeyken biliyorsunuz münafıkların başı münafıkları toplayarak karanlıkta bir yere çekilerek ne diyor? Yarın biz şerefsizler, o şerefsizlere haşa, Medine'ye ne yapmayacağız? Şökmeyeceğiz diye karar alıyorlar ve izzeti, şerefi kendi yanlarında, yandaşlarında arıyorlar. Zeyd ayak yoluna çıkıyor, onları duyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiğinde ne yapıyorlar? İnkar, İnkar ediyorlar. ediyorlar. Ama sabah ayetinin izzet de, şeref de Allah'ındır, Resul'undur. müminlerindir diyor. Hiçbir zaman izzeti insanların malın, mevkinin, şanı şerefin yanında ne yapmayacaksınız?、Amin. Aramayacaksınız. Aradınız mı? Orada izzet yoktur. İzzetsizlik söz konusudur kardeşlerim. Allah bizleri izzetli kılsın ve izzetlerle beraber etsin.、Amin. Kardeşlerim kalbi öldüren, hasta eden meselelerden bir tanesi de şevhettir. Oruç ayındayız, Ramazan ayındayız. En güzel anlaşılacak meselelerden bir tanesi. Ee, Allah kendisine merhamet etsin, rahmet etsin. İmam Hacer Askalani çok güzel bir teşhiste bulunuyor. Diyor ki oruçla ne alakalı? Aleyküm selam merhametullah. Selam etten, hayırlı akşamlar. Ee, beden diyor doyduğunda şehevi Arzular ne yapın aç olur diyor yani onu doyuramazsın beden açsa şehvet arzularda nedir tok diyor Ramazan ayı bunun en güzel、e, tedavi ayıdır ki bekarlarınızı ne yapın evlendirin diyor evlenem evlendiremiyorsanız seher gün arıçtıtır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arıçtıtır diyor çünkü diyor <gülüyor> oruç ne yapar? Damarları kırar diyor. Şevheti kırar diyor. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde diyor ki yabancı erkeklerle çekici bir eda ile cilveli konuşmayın ki kalbinde hastalık, haram, şevhet hastalığı bulunan kimse ümide kapılmasın. Şüpheden uzak güzel söz söyleyin diyor. Yani buradaki ayet-i kerimede şeker kimde? bir yabancı erkek yani bir erkek bir kadın nikah düşen birisiyle karşılaştıklarında onunla konuştuğunda nasıl konuşacakmış? Gayet makul bir erkek bir kadın yabancı nikah düşen bir insan edebine ahlakına İslamına dinine yakışan neyse o şekilde ne yapacak? Konuşacak. karşıdakinin kalbine hastalık verecek şekilde ne kadın ne erkek konuşmaya ne yapmayacak? Girmeyecek.、Yani. Ama maalesef yaşadığımız toplumda erkekler karışılarına ha ha falan git lan ama yabancı bir kadından konuşurken amanın yerlere eğilirler bükülürler. Ben telefonda bile bir arkadaşımın bir kadından konuştuğunu bilmedim.、Yani、yabancı kadından hanımından değil hanımıyla iki dakikada biterim. Tamam efendim, getiriyorum, yapıyorum, ediyorum ya. Hımet tamam. Ama yabancı bir kadınla onu çökel bitmez deme. Cevirin dilden anlamıyor ya, anlamaya çalışıyordum. Ya. <gülüyor> Onun için Allah Azze ve Celle ne yapılır? Dikkat edin diyor. Dikkat de nedir? Karşıdakinin kalbine hastalık verecek. Burada kardeşlerim, etkinen ne resimmiş? Kalp kalp. Kalp şehvi arzları yuttu mu? Allah muhafaza bütün bedeni kendisine ne yapar? <gülüyor> Esir eder. <gülüyor> Ve unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben size diyor bakın tevhid meselesi benimle hallolundu. En büyük tehlike ne bıraktım? Kadınlar bıraktım diyor. Öyleyse bu meselenin üzerinde hassasiyetle durmamız gerekmiyor. Ozan geçmiş olsun. Var mı sıkıntı? Şey、koyduk, doktor yanında hasta bakıcı da bu yanında şey baytar yanında hasta bakıcı da yanında sen yaslan kafayı da şöyle yastık ya, ya. sağlam kafa o zaman evet yine kardeşlerim kalbi hasta eden etkenlerden bir tanesi de nedir gaflettir mesela ayeti kerimede diyor ki Allah azze ve celle kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimseye buyur, eğmeyin diyor kalem suylesinde. Gafillik, yani vurdum duymazdık, banenenek kalbin en büyük hastalıklarından bir tanesidir. Hatta hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam avcını karan mı? Evet. değil. Ama avcılıkla uğraşan gafil olur. Niye gafil olur? Bakın şimdi ar avcı arabaya biner. Silahını doldurur. Yiyeceklerini alır. Yanına da kendi gibi yandaşlarını alır. Dağa çıkar. Artık o dağ senin. Bu dağ benim. Dolanırdır. Ölmüş, kalmış evdekiler veya dünya yıkılmış hiçbir şey umurunda değil. Döndü geldi. Şurayı gezdik, şuradan içtik, şurada yattık, burada. Bir haftada o gider. Gitmeyeni de kendilerine takarlar. Onlar da onlarla derken ne bir ayet, ne bir tefsir, ne dinle ne yakalı bir şey görmeniz mümkün değildir. O işte gaflet kalbi öldüren meselelerden bir tanesi. Peki gafletle ne yakalı verebileceğimiz bir örnek var mı? Sahabelerde, Sahabelerin Kapil Malik metelesi, Kapil Malik metelesi en büyük rahmet. Evet, Allah razı olsun. Her zaman diyorum ben, her sohbeti bir kalsınlar. Bakın Allah Resulunü ve Selam, Tebuk seferine çıkacak. Sahabeler hazırlanıyorlar, ama Sahabenin büyüklerinden Allah hepsinden razı olsun. Çarşaya gidiyor, geliyor, hazırlanırı, ordu yola çıkıyor. Ben yürü peşlerinden yetiştirip, en son ne yapıyor? Diyemiyorum. Hiçbir şey yok kardeşlerim. Sadece kaflet. Ve hakkında ayet iniyor. Ama elli küşür gün ne bu Peygamber Aleyhisselam, ne sahabeler onun ne selamını alıyor, ne konuşuyor, ne halatır soruyor. Bu basit bir olay nedir? Değil. Demek ki kaflet kalbi öldürüyor ki böyle bir yaptırım söz konusu. Bunu yakaladınız mı? Yani böyle bir meseleye kadar götürüyor ki böyle bir yastırım var. Yoksa Kâb bin Malik gibi sahabenin önde giden cömer yiğit bir insanla belki bu muameleye yapılmayacaktır. Ama ne kadar önemli ki böyle bir muameleye layık görüyoruz ki biz de bundan ne yapmalıyız? Ders almalıyız. Hatta ayetin üzerine inen ayetin son bölümünü şöyle okuyacak olursanız Yer yüzünün o kadar genişliğine rağmen, yer yüz onlara ne yaptı? Dar, dar getti diyor. Dar. Tövbe ettiler de, Allah da onların tövbelerini ne yaptı? Kabul etti diyor. Demek ki günah, mümine dünyayı bile ne yapıyor? Dar getiriyor. Dar, dar. Öyleyse kaflete ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Kaflete götürecek yollardan da ne yapacağız? <gülüyor> Uzak duracağız kardeşlerim. Yine. Kalbi katılaştırma, kasvet kalbi hasta eder kardeşlerim. Kalbinizin katılaştığını, kasvete düştüğünü görürseniz dikkat edin. Bakın Rabbimiz Süfâna Kuvveti Teâlâ hiç olmazsa onlara yalanlayanlara azabımız geldiği zaman yalvarıp tövbe etseler ya, fakat bunu yapmadılar. Kalp deli katılaştı, şeytan da yapmakta olduklarını onlara süslü gösterdi. Okudunuz mu ayetler için? Hiçbiri tövbe etmiyor. Yanaşmıyor bile. Bakın şeytan yaratılandan bugüne kadar kaç asır geçti bilen var. Ben de bilmiyorum. Ama hiç tövbeye yanaşıyor mu? Çünkü kibirle bir baş kaldırma söz konusu. Allah muhafaza kalp katılaştı mı yaratıcısını tanımaz. Ona tövbe etmez. Ona gidecek yolu ne yapmaz? Aramazsın. Artık onun işi, gücü kendisini temize çıkarma yoluudur. Bakın, bir kavga, bir gürültü, insanların arasındaki ilişkiler, karı koca arasındaki ilişkiler, hep insanların kendisini aklama yoluudur. Halbuki iki insan birbirileriyle tartıştı mı? Yani Müslüman olsun, kardeş olsun, karı koca olsun, hiç uzatmanın anlamı var mı? Eğer iki tarafta müminliğe oynuyorsan, temizlenmeye gidiyorsan, ne yapması gerekir? <gülüyor> Oturup, ağlayıp, tövbe edip, Allah'ım bizi mağfiret edin. Biz şeytana yenik düştük. Nefsimize yenildik. Allah'ım bir daha şeytanın oyuncağı, gülüncü yapma diye ne yapmış? Dua etmesi lazım. Bizde ne var? <gülüyor> erkek. Kadın da kılıcı <gülüyor> çöpe, ömür erkek de tamamen. Artık o kale senin, bu kale benim. Hangisi sağlam? İkisi de çürük. Sağlam kale yok, ikisi de çürük. Onun için kalbi katılaştıracak, hasta edecek, Rabb'dan uzaklaştıracak, her şeyden uzak bırakacaksınız. Neden? Üstün hal nedir ki? Tam. Ben burdayım. <gülüyor> tamam. Şimdi kardeşlerim, iki kardeşin arasında muhabbet var. Bakın. Musa aleyhisselam Allah azze ve celle kendisine görev veriyor. Firavun'a git. Musa aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi dilimi çöz. Göğsümü genişle. Kardeşim hala da bana ne yap? Yardımcı kıl. Ne yapacak? Seni daha çok analım. Daha çok zikredelim diyor. Demek ki iki kardeş yan yana olur. Muhabbeti güzel olursa Allah'ın zikri ne yapıyor? Daha fazla oluyor. Peki iki kardeşin arasını şeytan boğulmuşsa bu sefer ne oluyor? İkisinin de Allah'a zikri belki de olmuyor. Kalpleri kırık oluyor, boğuz ediyor, kin ediyor, kıymet belki gündeme getiriyor, nemmamcılar başlıyor. Bir sürü sıkıntılar ne yapıyor? Gündeme geliyor. Demek ki bu arayı bozan kimmiş? Şeytan. En uzun çekeceksin, tövbeni edeceksin, yoluna gideceksin. Yine Müslüm'deki rivayete bakıyorsunuz. Şeytan denize tahtını kuruyor. Eline güzel bir taç alıyor. Bugün diyor kim iyi bir amel işlerse kendi çocuklarına söylüyor yani şeytanın uşaklarına. Bu tacı diyor onun kafasına giydireceğim. O geliyor diyor ki ondan onun arasını açtım. O diyor ki şu milletten bu milleti birbirine soktum. Yok şunu şuna öldürdüm yok. Biri diyor ki karıyla kocayı birbirine dağıtım. Hah. İşte bu taç senin diyor. Demek ki yani millet zannediyor ki iki milletin birbirine girmesi büyük yok. Karıyla kocanın birbirine girmesi belaların en büyük. Hem gelen nesli etkiler hem yakınlarını hem tanıdıklarını hem yani böyle domino taşı gibi dökülür ne yapar? Gider. Yapılacak ne var? Tek şey. Eruz'u çekeceksin, tövbe edeceksin hatta Daha da güzel yapabiliyorlarsa iki taraf bir elinden özür dileyip helallik dilese ortada bir şey kalmadığı gibi muhabbette sevgide ne yapacak artıp gidecek katılığın yerine bu sefer sevgi ve muhabbet olacak ki Allah'ın eli de onların、güzel、üzerinde olacak. Allah bizlere böyle amel işlemeyin nasibisi. Allah göğüsümüzü İslam'a açsın. Nur üzerine nur yağdırsın kardeşim, kardeşlerim. Allah'ı anmaktan geri kalan, kalpleri katılaşan, Allah'ı unutan, Allah'ın da onlara kendini unutturduğu insanlardan Rabbim bizlere eylemesin. Bunlar çok tehlikeli meselelerden bir tanesidir. Yine, çok sıkmayın böyle bir yemekten sonra sizi. Kalbi oyun ve eğlence hasta eder kardeşlerim. Kalbi oyun ve eğlence hasta eder. Peki hiç mi İslam'da mizah yok, hiç mi eğlence yok var, ama hepsi vasat. Sınırları hiç ne yapmamış, geçmemiş. Hangi meselede sınırları zorlarsanız Allah'ın haramına düşersiniz. Aa bakın Ramazan meselesinde sınırları zorlayan insanlar oruç tutmuyorlar bakın. Sizin atalarınız, dedeleriniz savuru kaçta yapardı?、He? 12'de birde yapardı. Sonra Bakardınız gece namazı kılardı. Biz bugün teravih bu saatte kılardık. Bizim atalarımız ne zaman kılar? Gecenin üçte birinden sonra kılarlardı. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Allah gecenin üçte birinden sonra en alt semaya yine yok mu benden isteyen vereyim? Yok mu benden mağfirettiriyen? Onu affedeyim. İhtiyarlarımız bunu yaparlardı. Oturur yarım cüz Kur'an okurlardı. Sonra vakit girdi mi imsak Camiiye giderlerdi, bir de oradaki imamdan Kur'an okurlardı. Şimdi ne yaptılar? Vay efendim, imsak vakti, şu fecir vakti, bu din tartışmaya açılmaz kardeşlerim. Dini tartışmaya açan ancak kafirlerdir, kafir ruhlu insanlardır. Bakın Bakara suresine gidin. İbrahim aleyhisselam'a ben hem öldürür hem diriltirim diyen Nemrut'a İbrahim aleyhisselam sen niye öldürürsün, nasıl diriltirsin diye soru soruyor mu? Doğurmuyor. Niye? Din tartışmaya açılmaz ki öldüren de dirilten de Allah İbrahim Aleyhisselam biliyor. Ömer bin Abdülazdin dediği gibi kendisine birisi din konusunda tartışmaya geliyor. Ben dinimi biliyorum diyor. Sen bilmiyorsan git ara. Kim dinini tartışmaya açarsa çoğu fikir değiştirir diyor. Dün sözlerle, şüpheyle yaklaşanlar Bugün bizim imsak saatine kırk dakika, kırk beş dakika ektiğin var. Kaçta açtık biz akşam orucunu? Sekiz buçukta. Eksi otuz diyorlar, sekizde oruç açıyorlar. Allah aşkına bir çıkın bakın, güneş tepede mi değil mi? Bir bakın. Sınırları zorlarsanız, Allah'ın haramlarını ne yaparsınız? İşlersiniz. İşte kardeşlerim, bunlar hep sınırları zorlamaktan kaynaklanır ki, Aşırı oyun, aşırı eğlence de insana ne yapar? Bozar kalbini hasta eder. Bakın şu toplumu, dünya toplumunu en çok meşgul eden neler? Hep oyun futboluydu, basketboluydu, spor adı altında cinsellikti. Buna kumarı soktular, kadını soktular, içkiyi soktular. Yani sokmadıkları bir şey var mı? Yani devlet kurup devlet yıkıyorlar neredeyse oradan gelen gelirlerine. Düşünün bir futbolcu diye transfer ediyorlar, adamın saçları bilmem kirpi gibi, kolları bilmem ne haritası gibi, tipi, modeli, gayık, bütün insanlar gidiyor, onu ne yapıyor? Bir de örnek alıyorlar. Veyahut şeyin dediği gibi, nasıl ettin hocam neyse o tarafa girmeyin. Yani on、evet. tane adam içeride koşturuyor, bütün insanlar onlara nasıl koşturuyor, nereye koşturuyor? İyi koşmayanlara bir de söğüyorlar. Bir de ortalarına hakem diye koyuyorlar, bir de ona seviyorlar. Yani bunun neresi meşru, neresi şey? Onu da bırak. Bir gün bu mecliste gördüm. Birisi koluna Galatasaray bantı yapıştırmış, birisi Fenelbahçe. O ona sen şeyli misin? O ona sen böyle misin? Ya bir kardeşliği bu. Nasıl etkiler ya? Yani düşünebiliyor musun? O ocu, bu bucu, bu bucu. Ya nerede İslam? Nerede İslamcı? Hani namazcı? Hani bir başkacı? Demek ki oyun ve eğlencenin de tadını ne yapmayacağız? Kaçırmayacağız kardeşlerim. Kaçırdık mı artık kalp ne yapıyor? Gidiyor. Bakın ayeti kerime ne diyor? İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaştığı halde hala onlar gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Veya sizi sakar cehennemine sokan nedir? Dünyaya dalanlarla dal artık dur. Allah bizleri affetsin, affetti ve razı olduğu kulların arasına、Amin. koysun. Allah hamdolsun ki dört mevsimin olduğu bir yerde yaşıyoruz. Yazı, kışı, sonbaharı, ilbaharı görüyoruz. En azından kalbimiz bazı şeylerden teşir altına alıyor. Tamamen sıcak olan bölgelere bakın, hiç Allah kitap göremezsiniz. Hep kinsendik, <gülüyor> çıplaklık kat safadadır. çok soğuk olan yerlere bakın, daha da katı bir kafirlikleri vardır. Rus tarafına bakın, İslam'a en katı olan insanlar nerede? Oradadırlar. Ama dört mevsimin olduğu bir yerde insanlar önünde değişen bir şeylerle en azından fıtratında bazı şeyleri ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor ki, Allah'a hamdolsun. Bazıları tutarlar, emekli olduklarında rahat yaşayayım diye nereye giderler? Deniz kenarından ev alırlar. Halbuki Cehennem kenarından evraklar farkında değil. Ahirete antrenman yapıyorlar bu aralarda. <gülüyor> evet. Kalk de kardeşlerim. Elbisenin kirlandığı gibi günah ve maaşiyetlerle ne yapar kirlenir. Burada kirlenince ne yapıyoruz biz? Ozonla, işte sabunla, deterjanla. İkniyor. Orada deterjan falan yok, tek madde var, o da ateş. Tel temiz olmadıkça cennete kimse ne yapmayacak, girmeyecek. Tel temiz olmalı. En ufak bir kir kalmayacak, ondan sonra hatta kömürleşecek diyor. Allah bizi o duruma düşürmesin kardeşlerim. Şimdi şöyle düşünün, bakın bu ben beyaz bir kağıttı. Size Allah'ın ayetlerinden hep ayet seçtim. Hadisler hemen hemen bunların hep hıfzımda olduğu için. <gülüyor> Beyaz kağıt bak kapkara görüyor musunuz? Bu ayetlerin her、e, harfinin birer günah olduğunu düşün. Beyaz da ne yaptı? Leke yaptı değil mi? Aynen insan da günah işlediğinde kalp böyle kirleniyor. Lekeler yapıyor ve hakka giden yolu ne yapamıyor? Göremiyor. Orada kör oluyor. Orada ne yapıyor? Sağır oluyor. Sağır oluyor. Orada artık onu ne yapıyor, iş etmiyor. Sadece bazılarını şöyle baktığı gibi ne yapıyor, bakıyor. İşte kalplerin kirleri temizlenmesi gerekir. Nasıl ki demir diyor paslanır, onu cilalamak lazım. Halbuki cilası da nedir? Tövbe istifardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam muhakkak ki diyor benim de halbuki ne yapar, perdelenir. günde en az yetmiş ya da yüz kere ne yaparım? Rabbim'den tövbe, istif. tövbe istifada bulundurum diyor. Allah bizlere mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Huzeyfe'nin naklettiği rivayette kardeşlerim fitneler diyor, insana hasıl çubukları gibi arz edilir diyor. Hangi kalp diyor bu fitneyi içerse onun kalbine ne yapar? Siyah bir nokta olur ve bunlar birleşti mi? Ters çevrilmiş bir tarafa benzer diyor. Şimdi düşünün şunun ağzı içi dolu olsa, ben bunu şöyle çeviriversem ne olur? Bomboş olur, günahlar da insanın kalbini ne yapar? Böyle der diyor. Ama hangi kalp ki bir günah, bir şehevi hastalık, bir dünyalık kadın seni çekiyor, ben Allah'tan korkarım diye yanaşmıyorsun, Bakın bu sefer de beyaz bir nokta oluyor. Ve o noktalar birleşiyor. Cilalı kalp oluyor. Yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz diyor. Zarar veremez diyor. Allah bizi o kalplerden eylesin kardeşlerim. Ama kalp bozuldu mu ne iyiliği tanır ne de kötülüğü tanır. Ancak kendi iyiliği iyidir. Kendi kötülüğü de nedir? Kötüdür. Böyle insanlarla beraber olursanız Oturup kalkarsanız sizi de kendileri gibi ne yapar? O hale sokar. Çünkü onlar dar bir pencereden bakıyor. Seni de ya o dar pencerenin içine sokacak ya sokacak ya sokacak. Ya da sen ateşten kaçar gibi ondan ne yapacaksın? Kaçacaksın. Başka yolu yok kardeşlerim. Yine kardeşlerim kalp elbisenin yıkanıp temizlendiği gibi yıkanıp ne yapar? Temizlenir. Bakın Ebu Hureylden gelen bir rivayette Allah kendiinden razı olsun. Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Selam namaz diyor. Tekbir aldığı zaman tekbir ile krahat arasında susardı Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Selam. Ben dedim ki Ey Allah Resulü şu tekbirlem krahat arasındaki sukutun hikmetini o esnada ne okuyorsun bana bildirir misin dedim. Buyurdu ki Allahım. Benimle günahlarımın arasını doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi uzak. Amin. Allahım beni günahlarımdan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Amin. Allahım beni kar, su ve dolu ile günahlardan temizle diye dua etiyorum. Evet. Görüyorsunuz demek ki kalpte. Elbisenin temizlendiği gibi dua ile ne yapıyorumuş temizleniyormuş. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bu da namazdayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği nedir duyalardan birisini. Kardeşlerim beden elbisenin beden nasıl elbiseyle süsleniyorsa kalp de süslenir. Bu sebeple kalbin gıdasına, ilacına, temizlenmesine, yıkanmasına, süslenmesine çok çok ne yapmamız? Dikkat etmemiz gerekir. Çünkü kalp Kur'an'ın kıraatıyla ne yapar? Süslenir ve beslenir. Bakın geçen günü arabada gelirken arkadaşlardan bir tanesi anlattı. Hangisi hatırlamıyorum da buradaysa benim desin arkadaşlar. Bir video izlemiş. videoda Arap davetçi alimlerden bir tanesi Japon birine Arapça şey okuyor Kur'an okuyor Kur'an'ı az bir ayet okuduktan sonra hiç çaktırmadan karşıdaki Arapça bilmiyor Arapça olarak normal bazı cümleler kuruyor nameli gibi ama bir ayetten okuyor bir şeyden okuyor sonra Japon'a soruyor diyor ki hangisinden etkilendin Diyor ki şu önde ilk okuduğum var ya diyor o beni diyor sardı diyor albüt anlamadım ama öbüründe hiçbir şey hissetmedim diyor. Yani normal bir konuşma bir mani gibi söz söylediğinde adam etkilenmiyor ama anlamadığı halde Kur'an ayetinden ne yapıyor etkileniyor arkadaşlar. Bakın biz namazda ne yapıyoruz kralımızı hangi dilden konuşursak konuşalım. hangi ırktan olursak olalım namazı nasıl kılmak zorundayız? Arapça kıraat etmek zorundayız. Anlamasa bile her inandım diyen insanı Kur'an ne yapıyor? Etkiliyor ve kalbini süslüyor kardeşlerim. Öyleyse Kur'an'ı çok çok ne yapacağız? Dinleyeceğiz, okuyacağız ki kalbimizi süslüyeceğiz, arındıracağız. Bizler Kur'an'dan uzak dura dura bu hallerdeyiz kardeşler. Eğer... Mesela bugün、e, müzik ne derler? Ruh. <gülüyor> Tabi. Şeytanın gıdası. Allah razı olsun. Kur'an'ı dinlese aslında kalbin gıdası nedir? Kur'an'dır. Ama Kur'an'ı dinlemeyen adama müzik ruhu ne oluyor? Gıdası olmuş oluyor. Oradan besleniyor. İşte Müslüman da nereden beslenecek? Kur'an'da. Kur Şimdi müzikten beslenenler başlıyor. Hocam Neşit dinleyebilir miyim? Diyor. İlahi diyor dinleyebilir miyim? Dinleyemezsin Neşit. Ya niye dinleyemezsin? Ya Kur'an dinle kardeşim.、E、dinledim mi? Bir daha dinle. Dinledim mi? Bir daha dinle ya. Osandın mı? Bitti mi yani? Öbür sureyi oku. Senden bir başkası dinlesin. Yani Kur'an dinlemeyi bıraktığınız zaman artık her name Adam tencereyi çalsak alkı oynamaya başlarsınız. Her nane size hoş gelmeye başlar. Ama Kur'an'ı dinlerseniz, ondan etkilensiniz. Hatta hiç unutma, bir gün internetten sohbet ederken ben bir ara verdim nefesim kesildiğini. Harun Ozc'a bir sure okuttuylarım. Dükkana geldi, o sureyi dinleyenlerden bir arkadaş ağlayarak bir surenin tefsirini anlattı. Kaf suresi. Hatırlıyor musun Murat Ozcay? Ya dedi okurken beni hep etkiledi dedi. Ne olduğuna dedi gittim bir baktım dedi ya hakikaten kendimi düzelttim dedi. Öyle tesir eden ayetler var ki dedi orada. Yani insan Kur'an ile haşır neşir olduğu zaman üzerine düşündüğü zaman tefekkür ettiği zaman Rabbinin ayetleri ile ne diyor diye gidip baktığı zaman kendini düzeltir kardeşlerim. Ama düzeltmediğinde dinlemediğinde oradaki artık marşta ne geliyorsa. Başlıyor şimdi ne diyor? Tombül tombül sofiler diyor. Yok bilmem neler diyor. Adamın aklına ne din geliyor, ne şey geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Şimdi bile bizim orada akşama kadar sabah esnaf müşteri toplamak için uran çalar. Millet toplanınca bir şeyler çalar. Ya arabeks veyahut müzikten hiçbir farkı kalmamış ki bunların ya. Ya bunların neresi ilahi? Eğer bu ilahi ise o zaman biz o tinden değiliz. Doğru mu? İlahi olarak bize gelen belli Kur'an ve Sünnet, bunun dışında bir şey değil. Öyleyse bizim bundan ne yapmamız? Uzak durmamız lazım kardeşler. Demek ki kalplerin kuraatla ne yapması beslenmesi lazım. Düşünün ayet okuyuyorsunuz, belki anlamıyorsunuz, kalbiniz titriyor, titriyor, ürperiyor. Ayet okuyorsunuz, gözleriniz ne yapıyor? Yaşarıyor. Ayet okuyorsunuz, belki bir gülme geliyor, bir sevinç geliyor. Ama bunun dışında ki insana bu suruğu ne yapmaz? Vermez. Kalbi ne yapmaz? Sürtmez. Hele yaşamış olduğunuz toplumdaki, ister istemez bu müziği dinliyorsunuz, ama radyoda, ama şeyde, herhangi bir yerde, hep kader isyanı var mı? Var. Allah'a söyleme var mı? var. Şehve arzuları tetikleme var mı? Var. Her türlü küfür açıktan adam bağıra bağıra söylüyor bir de millet kalkıp ritim tutuyor.、Ya. Ben anlamıyorum. Veyahut şöyle düşünün. Verdiği felaketi şöyle örnek vereyim daha net anlarsınız. Gerçi hepiniz biliyorsunuz da. Şimdi birisinin karısını birisi şöyle koluna da aksa şöyle bir dönderse veya kucaklasa bıraksa af buyurun. Kalkar vurursunuz o karıyı değil mi? Ama şarkılar, nameler başlarsa hiç kimse rahatsız olmuyor. Bir de kalkıp o da göbek atmaya başlıyor. Hem de topluca. Anası, babası, dayısı, emmisi artık yedi sülalesi. Yani müziğin yaptığı yıkıma bakın. Aynı yerde, aynı toplumda bakın hemen çevirin. Hani bazı düğünlerde yapıyorlar ya. Hemen Kur'an okutuyorlar.、Abi、herkes bir susuyor. Bir sükunet. Amin, amin. Müzik bir çıkıyor. Davul bir başlıyor. Ortada hiçbir şey kalmıyor. Düşünün Kuranın yaptığı tefsire bakın. Hemen sükut oradaki insanlara ne var? Anında bir huzur var. Git dedim. Dedim, git, git. Evet, Allah bizlere hayır versin. Bir meseleyi daha、e, anlatayım. Halk Allahı anmakla beslenmelidir kardeşlerim. Çünkü halk Allah dışında bir şeyi zikrettiğinde ne yapmaz? Beslenmez. Ancak Allah'ın ismi anıldığında kalplerine yapar, huşu duymaya ve ürpermeye başlar. Eğer Allah'ın ismi zikri anılmıyorsa orada bir sukuneti de görmemiz nedir? Mümkün değil kardeşlerim. Bunun dışında mesela birisi rahatsızlandı. Neylen tedavi görür? Gel ben seni bir okuyayım der. Kur'an ile. Yani ona ne yapar? Bir rükke yapar. Veyahut bir Allah'ın ayetlerinden bir ayeti okur. Der ki Allah razı olsun ya kendime geldim. Yani Kur'an bir şifa kaynağıdır. Bir beslenme kaynağıdır. Eğer biz bundan uzak durursak kalplerimiz ne yapar? Kaskatı kesilir kardeşlerim. Subhaneke Allahümme ve Bekandike Allahümme ありがとうございまし